<Gülüyor> Arkadaşlar selamünaleyküm diliyorum hepinize. Öncelikle e, özür diliyorum hakkınız helal ediniz. Ben saat 7'de diye ders olacağı aklımda kalmış. Bu 20 dakika beklettim sizlere. Ağzı görünüz diyorum. Evet şimdi Şehristani ile kalmıştık arkadaşlar. Ee, telafi edersiniz 12. ünite. Bundan sonra 2 ünitemiz kalıyor arkadaşlar. Konuları da daha önce konuştuğumuz üzere 26 Aralık'ta ve 27 Aralık'ta arka arkaya yapacağız. 26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi. Evet, şimdi arkadaşlar ünitemize dönelim. En son Gazali'yi işlemiştik. Gazali'nin özellikle felsefeye bakışı, felsefi ilimlere bakışı, filozoflara bakışı, felsefe ekollerini ve filozofları tasnif edişi ve bununla birlikte bazı felsefi konularda yapmış olduğu eleştiriler çerçevesinde 11. üniteyi işlemiştik. Dolayısıyla Gazali'nin bütüncül bir şekilde e, felsefi dinlerle görüşleri hakkında bir e, kanaat sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Tabi bunların her birisiyle ilgili ayrı ayrı uzun uzun e, üniteler yapmak mümkün. E, Gazali'nin sadece bu felsefe eleştirisi bile başlı başına e, birçok alandan oluşuyor, birçok meseleden oluşuyor. E, biz genel bir bakış kazandık ve özellikle şunu dedik netice olarak Gazali. Felsefi ilimleri e, tümüyle reddeden bir isim değil, felsefi ilimleri tasnif ediyor Gazali ve bunlara e, İslam toplumunun e, faydası açısından ve dolayısıyla tabii ki kelami ve fıkhi bir perspektiften e, bakarak, belli kriterler ekseninde bakarak e, bunların faydalı e, ve gerekliliği üzerinde e, duruyor. Ve buna göre de özellikle kadim felsefe ekorilerini, filozofları ele alırken kullandığı tasnif ve orada kullandığı kriterler bunu oldukça iyi yansıtıyordu arkadaşlar. Yani kadim filozoflara kelami kriterler üzerinden bakıyordu, hatırlayacak olursanız Mesela materyalistler diyordu, Dehriyun, alemin ezeli maddeden var olduğunu iddia eden. ve bunlara Gazali e, Tanrı fikri olmayan filozoflar olarak bakıyordu ki e, buna da Arapçada zındık tabirini, e, zındık, zanaduka dediğimiz tabiri kullanıyordu. Bunları neden anlatıyorum? E, hem bir özet hem de Şehristani ile doğrudan bağlantılı, Şehristani'nin bakış açısını e, yansıtması bakımından e, Gazali ile ilgili bir e, özet geçmek yerinde olur çünkü Şehristani o geleneğin bir devamcısı. bu akşam göreceğimiz üzere onun eleştirileri de büyük oranda e, gazali'nin açtığı yoldan e, devam ediyor e, dolayısıyla kısaca bir gazaliye bakmak istedim e, ve en son olarak şunu söylüyorduk gazali e, filozofları kader filozofları üç bölümde 3 e, kısımda ele alıyordu e, dehriyün e, ikinci olarak tabi iyun ki bunları da bunlarla ilgili görüşü de arkadaşlar bir tanrı fikrine sahipler ama ölü metesi kabul etmiyorlar. Ee, ve üçüncü e, grupta ilahi yun ya da metafizikçiler dediği grup. Ee, Bunlarda da yine onun e, baktığı noktadan, e, İslam e, itikadi ilkeler açısından bazı problemler var. Şöyle e, her ne kadar bu ilahi yun yani metafizikçi filozoflar e, bir tanrı bir e, tanrı Anasızlık iddiasında değillerse de ve aynı şekilde önünden sonraki hayatı inkar etmiyorlarsa da bazı konulardaki görüşleri itibariyle bunlar da tekfir edilmelidir diyordu Gazali. Dolayısıyla her üç felsefe ekonomide İslam perspektifinden bakınca sorumlu düşünce gelenekleri olarak addediyordu ki bunların bir devamcısı olan Farabi abi ve İbn-i Sinan'ın özellikle bazı doğa bilimleriyle ilgili bazı konularda ve yine metafizikle ilgili bazı meselelerde yapmış olduğu eleştirilerde bu tabana, bu zemine oturttuğunu anlıyoruz. Ve Gazali nihayetinde felsefi bilimlerin tümünün problemli alanlar olmadığını, bazı alanlarda, bazı meselelerde filozofların görüşlerinin eleştirdiği ve hatta tekbiri hak ettiğini söylüyordu arkadaşlar. Şimdi Şehlistanenin bakış açısı da Gazali'ye benziyor. Şöyle ki o da birazdan göreceğiz. Filozofları genellikle olumsuz bir pozisyonda konumlandırır. Onların görüşlerini yine eşer i Kerem perspektifi noktasından dikkate alır ve buna göre bir eleştiriye tabi tutar. Dolayısıyla e, Şehristani'nin de büyük oranda e, Gazali çizgisinin bir takipçisi olduğunu bu noktada, bu hususta söylememiz mümkün. E, Gazali'nin felsefe eriştirisi tabii kendisinden sonra oldukça etkili oluyor. Farklı, farklı e, derecelerde filozofları eriştiriler yönelten şer alimleri geliyor daha sonraki asırlarda. E, bunlardan bir tanesi e, Şehristani'dir. Yine Mesudi e, ...benzer eleştirileri yönelten bir isim. Daha sonra Fahrettin Razi'yi e, göreceğiz. Bunların tabi hepsinin arasında farklılıklar var. E, kimisi çok daha rafine, e, daha entelektüel felsefi eleştiriler e, yapıyor. Kimisi daha e, polemik e, tarzını kullanarak, yani kelamın cedelci tarzını kullanarak eleştirilerini e, yöneltiyor. E, mesela Fahrettin Razi, daha felsefi eleştiriler yapan bir düşünür ama... Mesudi ve Şehristani ise Gazali çizgisinde Bu noktada biraz daha Gazali'ye yakın duruyorlar ve Gazali'nin e, cedelci ve polemikçi üstü bunu e, devam ettiriyorlar. Şehristani aynı zamanda bir mezhepler tarihçisi. arkadaşlar. Bu akşam bizim e, görüşlerine sık sık atıf yapacağımız e, eseri de bir mezhepler tarihi ve dinler tarihi eseri olan El Milal ve Nihal'dir. Veya Kitab-ı ve Nihal. Şimdi buradan e, yavaşça e, sayfalarımızdan devam edelim arkadaşlar. E, şimdi bu e, bahsettiğimiz eser Kitab-ı Nihal. Muhtemelen e, daha önce duymuşsunuzdur. İlahiyat e, disiplinlerinde çokça e, adı geçer, sıkça atıf yapılan bir eserdir. Özellikle e, mezhepler tarihi ve dinler tarihi alanında e, önemli bir eserdir bu e, Kitab-ı Milal Ben Nihal'in Şehri e, Kitabı bizim için yani e, felsefe ile ilgilenen felsefe tarihçileri İslam düşünce tarihçileriyle içinde önemli bir kılan bir e, husus var. O da e, filozofların da felsefenin de e, onun bu e, eserinde bir şekilde yer bulmasıdır. Şimdi nerede yer buluyor filozoflar? E, ona birazdan değineceğiz. Öncelikle e, El-Milal-Vernihade Şehisdaniye'nin ee, ne yapmak istediğini, bu eseri neden yazdığını, amacı nedir ve neleri e, ele alıyor ona değinelim. Şehristane'nin bundan başka arkadaşlar, bu eserinden başka e, burada Atıfe Hocam'ın iki eseri daha var. E, onları da birazdan değiniriz inşallah. Şimdi e, Kitab-ı Milal ve Nihal arkadaşlar, e, dünyadaki toplulukların, halkların, e, geçmiş ümmetlerin, medeniyetlerin e, hepsini e, genel hatlarıyla ...incelemeyi esas alan bir e, eser. Ama bu eser tabii bir dünya tarihi, medeniyetler tarihi e, değil. Hangi açılardan e, onları e, araştırıyor Şehrisani? Sahip oldukları dünya görüşleri ve dolayısıyla o zamanlar için tabi bu tabir doğrudan dinleri kastetmektedir, dinleri icamektedir. Ama e, sadece dinler yok tabi ki. Dinlerin dışında, dinlerin daha alt e, şeyler var, e, kategorileri olarak mezhepler var ve bir de şehristaninin özel e, atıf yaptığı e, felsefe ekolleri var. E, Şehristane bütün bunları e, dikkate alarak bir e, dinler ve meslekler tarihi e, yazmayı e, hedefliyor. Filozofların e, buraya e, alınma şeyi ise kriteri ise e, adeta kendi başlarına bir din icat ediyor olmaları şeklinde şehristaninin yorumu böyle. Bu eserde şehrihsani arkadaşlar öncelikle e, benzer türdeki eserlerin hangi kriterlere göre e, yazıldığı üzerinde duruyor ve e, daha önce yazılmış olan eserlerde kullanılan kriterlere atıf yapıyor ve diyor ki işte e, milletlerin medeniyetlerin e, araştırılması ile ilgili eserler ya onların yaşadıkları e, coğrafyalara ve bölgelere göre yapılır yani bir ve ikinci kriter iklimler ve bölgeler. Ee, iklim o zaman için arkadaşlar e, bölgelerden bölgeden daha e, genel bir coğrafi e, kesiti e, içine alan e, bilimlere verilen e, addır. E, kadim coğrafyada, e, İslam coğrafyasında da böyle yedi bölge vardır. Daha doğrusu yedi iklim vardır dünya üzerinde. Ekali'nin sebebi veya 7 kişiler diye geçer farsça kaynaklarda 7, 7 iklim. Bu 7 iktim tabi bugünkü gibi enlem boylamlara göre değil de nispeten ona yakın tarzda ele alındığı için ayrı bir coğrafi birim değil Bunda coğrafi bir ölçek. Bölge dolayısıyla daha onun küçük, daha lokal olan hali olur. Bunları kullandığını söylüyor. Milletler ve topluluklar, yani ümmetler, milletler, dolayısıyla dini ve ülki şeyler. Ama burada daha ziyade bu üçüncüsünde milletler derken belli siyaset bilimlerinin, siyasal birimlerin içerisinde yaşayan... E, gruplar ve milletler bağlamında e, ele alınabileceğini söylüyor ve nihayetinde de dördüncü olarak e, dinler, mezhepler ve düşüncelere göre bir tasdif yapılabilir ediyor ve kendisi de e, bu dördüncü kriterden hareketle el ve Nihal yazıyor. el ve Nihal arkadaşlar millet kelimesinin çoğuludur Miler, ve Nihal'in Nihal çoğulu. E, Miler ve Nihal özel bir terimdir e, mezhepler tarihinde dinler tarihinde. Çoğunlukla kabul edilen, ehli sünnet perspektifinden kabul edilen tanım’a göre, hak dinler ve batıl dinler e, manasında gelen bir e, tanımdır. Şimdi burada e, şehrihşani, e, İslam dinini tabii ki e, hak dinler çerçevesinde e, ele alıyor. E, kaynağı ilahi semavi olan peygamberlere dayanan dinler e, böyledir. Ama onun dışında e, nihal ise e, sapkın fırkalar, bidatçı fırkalar e, özellikle tabii aslında kökeninde bir peygamber olmadığı halde zaman içerisinde e, din, din olmuş bir takım dünya görüşleri Şehristane'nin burada el aldığı şeylerdir. E, bu bağlamda e, Şehristane filozofların da felsefe e, ekollerinin de bir tür e, din gibi algılabileceğini düşünüyor ve peygamberleri olmadığı halde kökenlerinde bir müzivet olmadığı halde kendi içli dayanarak bir takım teoriler ortaya atıyor filozoflar. Onun için onları da e, vahye bağlı olmadıkları düşüncesiyle bu kriteri göre e, Nihal grubunda değerlendiriyor. E, tabii İslam filozofları yine Hakeza bu grupta değerlendirilir. Şimdi e, arkadaşlar Buradan devam edelim. Şu diğer iki eserini biraz hafif yaparız arkadaşlar. E, sayfa 80'e geldik. Burada şimdi görüyorsunuz e, insanların takip ettikleri yol ve akımlar bakımından iki gruba ayrılabileceğini e, düşüyor, düşünüyor şehistane. Bunlardan bir tanesi e, ehli i Diyanat dediği e, bir dine e, mensup olanlar ki bu dine mensup olanlar da kendi arasında ikiye ayıracak. E, bir de Heva Ehli dediği ehlül heva ee, şimdi bunlar peki bunlarla ne kastediyor şehr-i sani önce bilimciden başlayalım ee, din ehli olanlar ister e, kökeninde e, bir şey olsun bir e, vahiy e, geleneği olsun ister olmasın zaman içerisinde bir şekilde insanların önceki otoriteye e, bağlandıkları e, ekoller, dinlerle kısaca bunu e, kastettiğini görebiliriz. Yani e, din itaat edilen bir yapı. E, bu anlamda e, Şeyh, e, Şehristani arkadaşlar de kendi arasında e, ikiye ayırıyor kökeninde nübüvvet olup da, yani peygamberliğin e, vahiy anlayışı olup da e, bunu devam ettirenler e, ve ikincisi kökeninde yine vahiy olup da e, zaman içerisinde sapkınlaşmış e, olanlar. Ama bunların her ikisi de bir şekilde e, din kapsamına giriyor. Çünkü kökeninde bir otorite e, var. E, heva ise herhangi bir e, otoriteye e, bağlı olmaksızın, bir vahiy otoritesine veya buna benzer başka bir otorite olmaksızın kendi içtihatlarıyla, istimadlarıyla, e, birtakım konulara çıkarım yapmak suretiyle ihdas edilen birtakım e, akımlar. Bu anlamda da yani ehlül heva dinlerin karşısında e, yer almaktadır. Tabii bu şehristaneye ait bir tasnif olduğu için genel e, dinler tabiçilerin kullandığı tasnifleri de biraz kişinin e, doğrusu zorlayan e, külteler olduğunu görüyoruz ki ee, mesela e, Şehristani, e, bugün Brahmanizm dediğimiz İslam kaynaklarında Berahime diye geçen şeyleri veya Sabi Ebi'yi e, mesela e, bu anlamda ehl-ül kapsamında görüyor. Yani onların aslında bir nübüvvet kökeninde bir nübüvvet olmadığı halde zaman içerisinde bir e, şey olmuş, işte birileri bir takım görüşleri ortaya atmış, onun etrafında kenetlenmiş insanlar ve bunlar zaman içerisinde bir e, grup, gruba, bir... E, takip edilen yola dönüşmüş. Ama bunları mesela din olarak görmüyor. Halbuki genel kanat bunların öyle ya da böyle bir din olduğu şeklindedir. Ee, tabii e, bunlar bizim doğrudan konumuz içinde değil ama e, filozoflarla e, aynı kategoride değerlendirdiği için o isimleri o, o şeyleri, grupları mesela Brahman'la, Brahmanizm Rahim'e yani vesabilik e, bunlar e, filozoflarla beraber, felasifeyle beraber doğrudan ehl-i heva grubunda yer alan şeylerdir arkadaşlar, kategorilerdir. Fakat e, Şehristan burada şöyle bir ayrım yapıyor arkadaşlar. Şimdi her iki grubunda kendi altında iki alt gruba ayrıldığını e, söylüyor. Mesela Ehl-ü Diyanet e, kendi altında iki alt gruba ayrılıyor. Nasıl? Şöyle, birincisi doğrudan vahye dayalı bir e, çizgi var. Bir peygamberden gelmiş bir öğreti var. O öğretiye bağlananlar ve bunu otoriteyi devam ettirenler var Bir de e, ikincisi din ehli olup da e, kökenin de burada yandığı halde zaman içerisinde e, sapkınlaşmış olan e, çizgiler var. E, öbür tarafta ise yani ehlin heva grubu da yine kendi arasında ikiye ayırıyor. Bunlar bir peygambere bağlı olmaksızın kendi hevalarına göre, kendi iştihat ve istimadlarına göre fikir ortaya e, atanlar. Bunlar da kendi arasında hikaye verildik. Birincisi bu şekilde olanlar, yani doğrudan kendi fikirlerini denirseyenler. İkincisi de bazı konularda nübüvvete, nebevi geleneğe iddialarını dayandıranlar, yani nebevi gelenekten zaman zaman da olsa faydalananlar. Ama sonuçta yine onlar genel teoriler bakımından ehl-i kapsamında yer alıyor. Burada e, Şehristaniye'nin e, peygamberlik, e, peygamber, peygamberlerin getirdiği nübüvvet bilgisinden faydalanma ile ilgili arkadaşlar. kullandığı özel bir terim var. Onu da e, işaret edelim. Özellikle burada e, az önce bahsettiğim Ehlül Heva'nın ki filozoflar bunların içerisindedir. E, filozofların içinden bazılarının e, belirli bir e, bu peygamberlik e, ışığından, peygamberliğin... Kandilinden e, faydalandıklarını e, söyler. Burada kullandığı tabir e, Arapça'da Mişkiat-ül Nübüve kavramıdır arkadaşlar. Nübüvet ışığı, nübüvet kandili. E, ne demek bu? Yani insanları e, dünyevi ve uğravi hayatlarında, gündelik hayatlarında ve hatta bazı e, bilimsel meselelerin özlerini verme noktasında hepsinin kaynağının peygamberlik bilgisi olduğu ve e, İnsanların da bu kaynaktan istifade ettiği dolayısıyla kimi filozoflar da bu kaynaktan istifade etmiştir bilimlerin doğuşunu da bu nüvvet kandili bir anlamda kaynaklık etmiştir arkadaşlar dolayısıyla hem ehli diyanet hem de ehli revanı kendi arasında böyle iki alt grubaya ayrılacağını ayılabileceği söylememiz mümkün. Şimdi arkadaşlar, başka bir alt başlık aslında burada olması iyi olur. Sayfa 82'de. Oraya geçeceğim. Şimdi burada Gazali'nin geçen hafta gördüğümüz felsefe ekollerini 3 gruba ayrılmasına benzer bir ayrım yapacak Şehristani. Buraya geçeceğiz ama buraya kadar olan kısımla ilgili arkadaşlar. Şöyle küçük bir özet geçelim. ve Şunu söyleyelim. Bir Şehristani. Daha çok mezhepler tarihçisi ve dinler tarihçisi bir kişiliğiyle tanınan isim ve el ve Nihal adlı eserinde de bu kimliğini ortaya koyar arkadaşlar. Bu bağlamda şuna dikkat edelim. el ve Nihal'de Şehristani hangi kriteri kullanmıştır? Yani yapmış olduğu tasnifte dayandığı kriter nedir? Buna dikkat edelim. Bir, ikincisi... E, filozofları bu tasnifinde nerede, genel anlamda filozofları nerede değerlendiriyor? Burada da arkadaşlar sayfa yanılmıyorsam 81'de geçmişti. Evet. Sayfa 81'de. 81'in büyük paragrafında e, burada yukarıda söyledim. Filozoflar, Sabiler ve Brahmanlar ehlül hevayı e, temsil eden e, gruplardır arkadaşlar. Dolayısıyla genel Şöyle bir eserin çatısını çıkarttığımızda, bir şemasını çıkarttığımızda, filozoflar nerede duruyor? Sorunun cevabı, onların ehil hava grubunda yer aldığını, yer aldığı şeklindedir. Şimdi arkadaşlar, bu birinci husus ile buraya kadar özet olarak gidelimiz gerekir dediğim yerlerden birincisi bu. İkincisi bir, iki kavram geçti. Ee, o kavramlara dikkat edelim. Özellikle ehlül heva, ehlül diyanet, ehlül diyanat kavramı ve e, bunun devamında işkağıt ünlüdüğü ve kavramı. Yine üzerinde durduğumuz hususlar oldu. Ee, burada arkadaşlar geçtiğimiz bir yer oldu. Onu şimdi tekrar dönüp kat cümleyi de söyleyerek burayı bitirelim. Şehirisahan'ın eserleri hususu. En önemli eseri El-Milal ve Nihal. Çok yönlü bir eser. Ve içeriğinden neticeye bahsettik. Şimdi bunun dışında Şehri özellikle bizleri daha çok ilgilendiren, İslam Persemecilerini daha çok ilgilendiren iki eseri daha var arkadaşlar. Onlar Nihayet-ül İkdam Fî i̇l adlı eseri. Sayfa 79'da görüyorsunuz. Bu eserde eşar düşüncesinin genel ilkelerini benimseyen bir Alim prototipi olarak karşımıza çıkıyor Şehri ve tabi bu eserde hem kendi kelam geleneğini savunuyor hem de filozofların bazı konulardaki görüşlerine eleştiriler yöneltiyor. Dolayısıyla bu eser de önemli ve içeriğinden de kısaca böyle bahsettik. İkinci önemli bir eseri bu anlamda, yani felsefe ve kelam alanında önemli bir eser. Ama özellikle felsefe alanında önemli bir eser. Kitabın Musa adlı eser. Burada Şehri Saniye'nin Gazali'nin tehaf tül felasifesinde yapmış olduğunun oldukça benzeri bir yöntem var. Oradaki yönteme çok benzeyen bir yöntem takip ettiğim görüyoruz. Polemik gerçekten burada da ön plandadır. Cederci bir üslup vardır. Burada Kitab-ı Musarra'da Şehzistani'nin amacı hibn Sina'nın metafizikle ilgili görüşlerini, tabii ki hepsini değil bazı görüşlerini eleştiriye tabi tutmaktır. Musara arkadaşlar güreş demektir. Ee, yani burada e, musara karşılıklı güreşmek, yani güreşmek e, manasında bir tabir. E, Tefawul babı bir şeyin karşılıklı yapılması dolayısıyla musara fikirlerin güreştilmesi e, burada fikirlerin çarpış, çarpışması bir anlamda. Tabi kimleri kastediyor kendisi kendi görüşleriyle İbn Sina'nın e, İbn-i Sina metafiziğin özellikle yani doğrudan bir e, bütün bir felsefe geleneğini muhatap almıyor burada. Doğrudan muhatabı İbn-i Sina'dır. Kitab-ı doğrudan muhatap e, İbn-i Sina'dır. E, derse başlarken söylediğim gibi e, Şehzistani birçok yönden Gazali'ye benziyor arkadaşlar. Bizim bu notlarımızdaki e, şeyler de çok benziyor. İki notumu mukayese ettiğimizde bayağı bir benzer taraf çıkıyor ortaya. Mesela bu eser, e, Gazali'nin Tahrifü felsefesine andıran bir eser. Yani, az önce söyledim. yani yöntem bakımından e, oldukça ona benziyor. İkinci bir e, şey benzerlik, muhatap aldığı kitle bakımından da e, yine e, benzer bir durum görüyoruz. Nitekim Gazali geçen derste konuştuğumuz üzere, e, bütün bir felsefe geleneğini e, muhatap almıyordu. Kimleri muhatap alıyordu? E, İslam döneminde farabi, ibn sina. Çünkü Felsefenin en etkili, en etkili iki siması İslam döneminde bunlardır. Gazali bunların görüşlerinin büyük oranda felsefe tarihinin iki büyük siması, Platon ve Aristoteles'e dayandığını e, söylüyordu. E, dolayısıyla tarihteki en önemli düşünürler bu iki düşünür. Onların İslam dünyasındaki e, en önemli takipçileri ve felsefe İslam dünyasını en iyi temsil edenler de Farabi ve İbn Sina'dır. O yüzden Gazali ben doğrudan bu iki kişiyi muhatap alacağım ediyordu ve adlarını da defalarca zikreder ilgili eserde. E burada da kitabı Musara'da da e, Şehristaniye'nin e, doğrudan Gazaliye'nin metafizik düşüncelerini pardon i̇bn yani Sina'nın metafizik düşüncelerini e, muhatap aldığını görüyoruz ve tabii sıkı bir eleştirisini e, yapıyor. E, bu eseri daha sonra i̇bn Sina çizgisinden gelen e, düşünürlerden et tusi bir e, karşı cevap e, veriyor. Aynı e, tehafüt Adda Eser'de de tarihte böyle bir e, karşıya eleştiri geleneğinin e, olduğunu da biliyorduk. E, i̇bn Gazali'nin tehafüdüne yazdığı tehafüdü Adda Eser bir e, ediyorum. özellikle daha sonra Osmanlı döneminde e, yazılan tehafüd haşiyeleri. E, bu Musa Ra'ya da e, cevabı veren, Şehristani'den bir asır sonra Nasr-ı Hüftü'ne Tusi'dir. Evet, dolayısıyla arkadaşlar, El-Milal ve Nihal dışında e, Şeyh Hristani'nin iki eseri daha vardı. Dik e, Nihayet-ülüklam, fiil mülkeram. Kelam merkezli bir eser. Kelam düşüncesini Şeyh en iyi görebileceğimiz eseri. E, Kitab-ı ise bir felsefe eleştirisidir arkadaşlar. Tabi e, İblis-i e, özelinde İblis-i Zina yönelik bir eleştiridir. Evet, bu bölümü e, bu şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi aşağıda başka bir yerde kalmıştık. Evet arkadaşlar bu bahsettiğim noktalara dikkat ederseniz yeterli olur. Buraya kadar 3-4 sayfa geldik. Kaç husus vardı onlara tekrar işaret ettik. ikinci bir kez kısa bir özet yaptık. Şimdi sayfa 82'de başlayan ve devam eden bölümde 6 tane grup göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu 6 grup e, şehristani'nin buradaki tasdifi e, Gazali'nin kendi döneminde yapmış olduğu bir tasdif vardı. Hatırlıyorsunuzdur. Gazali hakikate ulaşma iddiasındaki e, ekolleri, mezhepleri, grupları e, 4 maddede haslef ediyordu. Bunları kısaca bir hatırlayalım. Birincisi e, kelam, ikincisi batıniyelik, batıniyelik düşünce, üçüncüsü e, felasife, sanfiyozofları e, ve dördüncüsü e, mutasavvuflar. Gazali bunlardan e, kelam ve e, tasavvufu tabii ki ayırt ediyor. Kelam ve tasavvuf daha onun e, geldiği gelenekler ama nihayetinde kelam'a da yönelik eleştirileri vardı. E, daha çok o haslefte kendisini tasavvuf çizgisinde konumlandırdığını görüyoruz elmanlık hizmine derhalde asıl eleştirilerini batınelik ve filozoflara felasife yapıyordu ki eleştirilerin en ağırlığını en yoğunlarını da filozoflara yapmıştı şimdi orada gazali hakikate ulaştırması bakımından ekollerin görüşlerini ele alıyordu ve bu bağlamda bir tasnif yapıyordu şimdi benzer bir tasnifi şehri saniye göreceğiz onda da 6 grup var fakat burada şehristani'nin bu e, maddeleri okurken göreceğiniz bir başka kriteri de e, bunların e, vahyi ve nübüvveti çok önemli bir husus e, kabul edip etmemeleridir. Yani bunları sadece hakikate yaklaşmak derken hakikate dair bilginin belli türleri var. Bu türleri arkadaşlar e, burada geçmiyor ama baştan söyleyelim bir duyu yollarıyla bilgi elde ederiz. Ki bizim İslam akaid eserlerinin başında da bilgiye ulaştıran şeyler, araçlar, duyu, duyu organları yani duyuların verdiği bir bilgi vardır. Akıl ikinci bir bilgi yoludur. Ve üçüncüsü de nedir? naslardır. Yani ayetler ve mütevatir hadislerdir. Dolayısıyla arkadaşlar bu üç şey, üç bilgiye ulaştıran, dolayısıyla hakikate ulaştıran bilgi kaynağı cihetinden Şehri bir tasnif yaptığını görüyoruz. Şimdi bu tasnife baktığımızda duyu bilgisinden tutup kalkıp da vahyin getirdiği öğretileri içine alacak kadar geniş bir yelpaze kullandığını görüyoruz. Buna göre şimdi şeylerin, e, Şehlistan'ın yaptığı tasdifi görelim. Sofistaiye, sof Sofistler Bunlar e, İslam Düşünürlerinin kaynaklarında da e, eserlerinde geçer. İslam öncesi, hatta daha çok daha geriye gidip Yılan Düşüncesinde Sokrates öncesinde ve sonrasında Devam eden bir gelenek, e, şüphe üzerine e, Kurulan ve bilginin gerçekliğini inkar eden bir gelenek Genel hatlarıyla söylemek gerekirse Bunlar e, duyulur gerçeği, yani mahsusatın duy organlarının verdiği bilgiyi de e, reddediyorlar. E, duy verdiği bilginin insanın yanıtacağını söylüyorlar. Aklın verdiği bilginin de herkes tarafından kabul edilemeyeceğini dolayısıyla e, zaten vahiy kültürü de olmadığı için bu e, derinlikte. E, bu anlamda hem akli e, bilginin, hem akred, e, şey, duyulur bilginin hem de aklediği bilginin inkarını e, kabul edenler Bunlar dolayısıyla hakikate ulaştırmaları bakımından e, Şehristani bunların e, bir önemi olmadığını söylemek ister. Çünkü e, temel bilgi araçlarını reddetmektedirler. E, Tabiatçı filozoflara geldiğimizde, Tabi İyun, iyun Şehristani'ye göre bunlar duyu bilgisini kabul edip akli bilgiyi e, kabul etmeyenlerdir. ve burada özellikle aynı Gazzali'nin söylediği aslında başında benim tekrar ettiğim şeyi söylüyor. E, nedir o? Bunlar e, öte dünya fikrini kabul etmeyenlerdir diyor. Yani ölümden sonra bir hayatın e, şeyini kabul etmiyorlar. E, neden? Çünkü orası eee organları organlarıyla, duyu bilgileriyle e, hissedilecek bir alem değil. Akılla bu temellendirilebilir belki ama o anlamda akıl, akli, bilgiyi de kabul etmediklerinden dolayı e, tabii bu Şehri Saniye'nin yorumu arkadaşlar bu e, antresler için bunları ara belirtmek lazım genel düşünce tarihinde bunlar nerede duruyor diye baktığımızda Şehri Saniye'nin söylediklerinin birçoğunun aslında e, kabul görmediğini de belirtmemiz lazım e, dolayısıyla e, bunlar öte dünya fikrini e, reddedenlerdir e, bu dünyayı e, kabul edenlerdir Evet, e, şimdi e, Tuba'nın materyalizmin materializm, e, materyalizmin çok farklı şeyleri var, çizgileri var. E, bizim İslam kaynaklarında materyalist dediğimiz e, şey Dehriyum e, adlı gruptur. Dehriyum, işte gazayede gördük onu. Yani, alemin e, maddesinin kendi başına ezeli olduğunu, kendi kendine var olduğunu, yani tanrısız var olduğunu söyleyenlerdir. Ama bunun dışında öte dünyayı kabul etmeyenlere de genel olarak kralisefe tarihde insan düşünce tarihinde de materyalist denilir. Bunun dışında mesela bir başka şey daha var. E, ruhu kabul etmeyenler, insanın sadece bedenden olduğunu, e, ruh veya nefs dediğimiz şeyin bugünkü mesela bilimde, zihin bilimlerinin iddiası da bu yöndedir. E, beynin hareketleri ile ilgili e, olarak e, hareketleri ilgili olduğunu, yani daha da söyleyelim, beynin fonksiyonlarıyla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla madde olan, cisim olan beyinle açıklanabileceklerini, dolayısıyla ruh ve nefis diye bir e, şey olmadığını söyleyen, söyler bilim. E, bu anlamda e, buna da bu ruhu kabul etmeyenlere de materyalizm materyalist denmiştir, günümüzde de e, denmektedir. Ama burada e, ha ziyade tabiatçı filozofları biz e, Nasıl söyleyelim? Şeyde e, Gazali bölümünde geçmişte naturalistler demiştik biz onlara. Yani bu kavramı eğer modern bir e, kavramla karşılayacaklar, karşılayacaksak eğer naturalistlik daha doğru oluyor ama e, öncesinde bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim şeylere dikkate aldığımızda da bunlar bir anlamda materyalist. Yani ölüm hayatı inkar etmekte bir materyalizmin anlamda Bunlarla materyalizm denilmesi e, mümkün olabilir. Evet şimdi e, ama burada şeyi kaçırmayalım. E, kriterleri kaçırmayalım arkadaşlar. Bu altı grubu neye göre tasnif ediyor? Üç ben madde saydım. 1. E, duyulur bilgi, akdedilir bilgi ve üçüncüsü vahiy bilgisi. Özellikle buradan itibaren, üçüncü maddeden itibaren Şehri kullanacağı ta, şey e, tasnif e, aslında doğru vahiy bilgisi ile ilgilidir. Şimdi bunu neden bu kadar şey Saniye önemsiyor? E, filozofların aklın mutlak manada hüküm verme imkânının olmadığı alanlarda akıl yürütüklerini, e, mesela ölüm ötesi hayatın mahiyeti gibi bir konuda tür e, bir şekilde akıl yürütüklerini, bunu özellikle Tanrı'yla söylüyorum, yani e, vahin ortada vahin söylediği şeyler ortada olduğu halde buna e, muhalif şeyler, muhalif söylemler e, ürettiklerini, dolayısıyla bir anlamda da e, te, şey yapıp e, ortada olanı inkar etmeye param bir yönteme girdiklerini kazandı söylüyordu. Şehit de burada özellikle filozoflara, sam kendi döneminden önce yaşayan Farabi'yi sinaya e, eleştirilerini yapmak için böyle bir e, zemin hazırlıyor diyebiliriz. Onun için e, buradan başlıyor sırasıyla e, iş vahiy bilgisini kabul edip etmemeye geliyor. Şimdi metafizikçi filozoflarla kaldık. Metafizikçi filozoflar ise e, duyu bilgisini de kabul ediyorlar, akli bilgiyi e, kabul ediyorlar. Fakat e, İslam'ın yani fıkıh e, olarak, İslam'ın şeriat olarak İslam'ın getirdiği e, cezaların tümünü e, reddediyorlar. E, ve hatta şurayı okuyalım, Çekistan'ın yorumlarına göre. Bunlar akredilir elde edip, alemin bir başlangıcı ve sonunun olduğunu tespit edildiğini, kemale eleştireceğini, mutluluğun bilgiye, mutsuzluğun ise bilgisizliğe bağlı olduğunu zannedenlerdir. Onlara göre şeriatlar genel, genelin, yani avam dediğimiz halkın vassahat içindir. Adler, ahkam, helal ve haram gibi hususlar vazidir yani itibaridir, e, duruma göre değişebilir yani demek istiyor. Asal-ı şeriat ilmi hikmetlere sahip kişiler olup ahkamı tespitte helal ve haram koymada vahiy-ı sübbeden yani Cebrail tarafından desteklenebilirler. Onların melekler, arş, kürsi, lev, kalem gibi şeylere ilişkin ruhani alemden haber verdikleri konular kendileri için akredir olup bunları aktarırken cisimsel, insinsel suretlere başvururlar. Aynı şekilde cennet ve ilişkin duruma hakkında da bildirilir. Böyledir. Mesela cennette sarayların ve nehirin olduğu Cehennemde ise zincirlerin ve ateşin bulunduğu yolundaki haberler halkı e, yönlendirmek ve sakındırmak içindir. Yoksa ulvi alemde cisimsel şekillerin ve suretlerin bulunması düşünülemez. Şimdi burada metafizikçi filozoflar e, genel anlamda şey, İslami iddiasına göre e, İslam'ın özellikle e, iki alanını reddettiklerini söylüyor. Bunlardan bir tanesi dünyadaki... E, Fıkkı hükümler, şer'i hükümler e, bunların aslında itibari olduğunu genel halk kitlelerini e, yönetmek için e, konulmuş e, kurallar olduklarını söylüyor. İkincisi de ölüm ötesi hayatla ilgili dinin söylediği e, yani peygamberlerin verdiği haberlerin ki peygamberler de bunu Cebrail'den alıyorlar. Bir takım e, cismani e, anlatılar vardır Naslar'da. E, Kur'an kendi de Tabii ki böyledir. Peygamberlerin bu söylediklerinin aslında böyle olmadığını yani aslında böyle olmadı demek büyük bir tabi iddiadır. E, tamamen halkın terhik ve terhibi yani iyiye teşvik ve sakındırmak için yapılmış bir anlatım olduğunu dolayısıyla mecazi olduğunu söylerler diyor Şeyh İstani. Dolayısıyla bu metafizikçi filozoflar akredilir bilgiyle, yani duyulur bilgiyle kabul etseler de e, Nas'ın e, temel e, iki alanını, yani dünyevi ak şeriatı ve uhrevi e, anlatıları reddettiklerini, e, dolayısıyla bu, bu anlamda da onların da Gazali'nin söylediği gibi e, onların da e, İslam'ın dışında çıkmış oldukları ortadadır. E, burada tabi e, bir hususa dikkat çekmek lazım. Özellikle e, Farabi ve İbn Sina'da bu söylenenlerin bir kısmı aslında e, olmayan şeyler, biraz abartılı eleştiriler var ama e, bazıları da geçerlidir. Mesela e, Farabi'nin e, din dili dediği bir kavram var, lisanusia diye geçen bilinen bir kavram ki İbn Sina'da bu e, yorumu kabul eder. E, ama Farabi daha ayrıntılı anlatıyor bunu. Dinlerin, tabi ki daha özellikle de son dinin, cennet ve cehennemle ilgili söylediği hususlar, yani bir takım cismani maddi anlatımlar vardır. Bunların aslında temin edilmesi gerektiğini söyler Farabi. abi. Din dediği şey de budur. Yani din, bütün kitleleri muhatap aldığı için herkesin anlayabileceği bir dille konuşur. Dolayısıyla böyle konuşmamız halinde bütün halk kitlelerine iyiliğe teşvik etmesi, tükükten sakınılması imkansız olur. Onun için burada amaç budur. Ama bu amacın arkasına geçip de buradaki manaları burhani bir yolla, yani kesin kanıta dayalı, aktiği kıyasla biz dikkat aldığımızda, aktiği kıyası kullanarak bunları okuduğumuzda ise hakikaten öyle olmadığını görürüz diyor Farah Dolayısıyla ölüm etmesi hayatın yani ruhani ve akli olması gerekir. Buradaki iddiaların tabi dayandığı bir şey var. Belki geçen haftalar bundan bahsetmiştik Farah ilgili Sina'da. Şimdi bu filozofların Mezopotamya dinlerinde çok yaygın bir kabul vardır. Başka felsefe ekollerinde de tabi İslamcı felsefe ekollerinde yaygın bir kabul vardır. Özellikle e, Maneheizm'de, Mecusilik'de mesela e, bunu biz görüyoruz. E, kötülük maddenin olduğu yerde olur. Yani maddenin olduğu yerde mutlaka e, kötülük vardır. Yani kevim ve fesat dedikleri filozofların oluş ve bozuluş alemi bu dünyada olan e, kötülükleri de anlatmak için kullanılan bir e, tabir. Dolayısıyla e, bu e, önceki dinlerde çok yaygın olarak kabul gören bir şey. Ee, Yunan felsefesinin yeni Platoncu e, yorumunda da yine bu şeyin kabul edildiğini görüyoruz. Yani maddenin olduğu yerine kötülük var ama e, ölümün ötesi hayatı ise kötülüğün olması gereken bir hayat. O zaman buradaki hayatın maddi olması gerekir. Çünkü e, filozofların iddiası da aklın vardığı noktada, dinlerin vardığı noktada gerçek mutluluğun ölüm ettiğinde orada olacağını, e, gerçek mutluluk orada olacaksa o zaman kötülüğe sebep olan maddenin orada olmaması lazım. E, durum böyle olunca da oradaki hayatın aslının manevi olması, akli ve ruhani olması lazım. Yani akli, manevi, ruhani hepsi e, benzer tabirler. Dolayısıyla cismani olmaması gerekir. Diye bir çıkarım yapıyorlar. E, Tabi. E Bunlardan nereden çıkartıyorlar diye soracak olursanız işte zaten bütün mesele de bu. Gazali'nin de, Şehri de, eleştirilerinde neden böyle yöntemle ilgili kriterler koyduğunda bir cevabıdır bu. Yani neden mesela Gazali yöntem eleştirisi yapıyor Tehafdürk felasifede? Bunlar Burhani yöntemi kullanarak metafizik konularda hakikate ulaştıklarını iddia ediyorlar. Ama bu kullandıkları yöntemle ulaşamadıklarını biz görüyoruz diyor Gazali. Yani yöntemi, yöntemleri doğru olsa da bunu yanlış kullanmışlardır ve hatalı bir neticeye varmışlardır. Ee, Şehr-i de herkese buradaki eleştirilerinde aynı durumu görüyoruz. Yani bunlar dinlerin söz söylediği e, alanlarda dinlerin öncülerini kabul etmeyip öncülerinin yolunu takip etmeyip de tamamen kendi hevalarını ve aklı içi yani istinbat yaparak ulaştıkları neticelere e, dayanıyorlar. E, dolayısıyla ee, eleştiriyi de hak ediyorlar. Yani, ve onları neden Heva grubunda gördüğümüzde, gördüğüyle Şehir buradan bir kez daha ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu İslam filozoflarını en çok ilgilendiren bölüm e, burası olduğu için e, bu üçüncü madde ve İsa'yla ilgili eleştirilerin doğrudan kanya aslında buradaki yaklaşımlarıdır. Onun için biraz burada uzun durduk. Dördüncü grup ilk Sabi İler denilen denilen e, Sabı ilâk ki Kur'an'da da geçer. İki farklı sabiilik olduğu e, geçer. Burada e, zikredilenler e, Kur'an'da geçen sabilerden farklı olanlar. Ama e, bunlar filozofların ve önceki tabiatçıların şeylerin, dehilerin e, genel anlamda filozofların görüşlerine mukayese edildiğinde daha İslam'a yakın duran bir gruptur Şehisân'ın tasnifine göre. Çünkü bunlar duyulur bilgiyi de kabul ediyor, akledir bilgiyi de kabul ediyor. E, akli hatları yani dünyevi e, fıkhın koyduğu dünyevi ahkamı cezaları da kabul ediyorlar ama teslimiyeti e, şeyi kabul etmiyorlar. Yani e, burada onun kullandığı şey teslimiyet yeni anlamda İslam e, İslam'ın intikadi esaslarını, Kabul etmemek. Bu anlamda özellikle beşinci grup olan Mecusiler Yahudiler ve Hristiyanlar da çok benziyorlar. Bunlarla da, bunlar da tek farkı onların onlar teslimiyetiyle kabul ediyorlar. Yani bir e, vahye dayalı ilk e, peygamberden itibaren gelen o e, zinciri kabul edip de son zincirin son halkasını Hz Muhammed'e e, tadi olmuyorlar. Onun şeriatını kabul etmiyorlar. Mecusiler Yahudiler ve Hristiyanlar. Bu anlamda bir öncekilerden orada e, ayrılıyor. E, ve nihayetinde e, Müslümanlar, tabii ki burada Müslümanları daha da doğrudan yazar, şey, şerî kelam çizgisi olarak e, anlatır eserinde. E, bunlar e, yukarıda sayılan bütün kriterlere tabi olan, onların hepsini kabul edenlerdir. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu e, yöntem bakımından... Kerezovlar ve önde gelen din mensuplarının nasıl tasdif edilebileceği ile ilgili Şehristani'nin yapmış olduğu e, taksimi de gördük. Bir sonraki şeye geçeceğiz şimdi başka bir e, şey var burada arkadaşlar başka bir e, alt başlık var diyebiliriz. Ona geçmeden eğer bir soru varsa buraya kadar olan kısımla ilgili onları alalım yoksa ben küçük bir özet yapıp ondan sonra geçeceğim. Ee, şöyle diyelim sizin sorunuza. Ee, doğrudan onların isimlerini saymadı ama görüşleri itibariyle Farabi ilgisiyle 3. gruba giriyor tabii ki. Metafizikçi filozoflar. Hakeza e, Gazali'nin faslifiğinde de e, Farabi ilgisiyle metafizikçi filozoflar arasında çünkü eee İbn Sina de bir ve iki de asla olamazlar sahip oldukları görüşleri itibariyle. E, neden olamazlar? Çünkü her ikisinin ahiretin varlığına dair bir kabul çok açıktır. Ahiretin varlığını ispat etme çabasındadırlar. Tanrı'nın varlığını birliğini ispat etme çabasındadırlar. Dolayısıyla tabiatçı filozoflardan, sofistlerden zaten olmazlar Çünkü akli bilgiyle, de, duyduğu kabul ediyorlar. Tabiatçı filozoflar da değildirler. Materyalist de değildirler. Metafizikçi filozoflardır. Dikkat ederseniz ilahi yun diye geçer. İlahi yün bir ilahın varlığını kabul edenler anlamına da geliyor aynı zamanda. Dolayısıyla onlar üçüncü grupta ad olarak geçmesi de görüşleri itibariyle orada bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar burada demek ki dikkat edeceğim husus şudur. Hakikate ulaştırması bakımından şehrisani felsefe ve dinleri Hangi adlelerde ele alır? Soru bu. Burada anlattığımız şeyin sorusu bu. E, Meslelerin hakikate ulaştırması bakımından dinler ve felsefe ekollerini nasıl tasnif edebiliriz? Birinci soru bu. İkinci soru bu tasnife göre İslam filozoflarının önde geleni, Farabi'nin sinan Sinan'ın görüşleri bunların hangileri mütala edilebilir? Arkadaşlar bu iki soru çerçevesinde burayı okuyabiliriz tekrar. Şimdi e, bu şey de bittikten sonra, buradaki kısımda bittikten sonra başka bir meseleye geçiyoruz arkadaşlar. Burası da başka bir husus aslında başka bir mesele var burada. Sayfa 83. Evet, şimdi 83'te arkadaşlar, e, felsefi bilimlerin tasnifi bir alt başlık olarak yazabiliriz. Şehristani felsefi ilimleri kaça ayırıyor? Bu makabinizin konumuz, konumuz Şehristani felsefe eleştirisi ve felsefi ilimlere bakışı. Dolayısıyla arkadaşlar felsefi ilimlerle ilgili tasnifide önemli bir mesele oluyor bu durumda. Yine burayı ile ukase etmek mümkün başta söylediğim gibi e, incelediğimiz konular Gazali'deki yaklaşımlar çok benzer. E, Gazali felsefe bilimleri altı maddede ele alıyordu. Hatırlayacaksınızdır. E, doğa bilimleri öncesinde matematik ilimler doğa bilimleri, metafizik, mantık ahlak ve siyaset. E, Şehlistan ise böyle bir ayrım yerine daha genel bir ayrım yapıyor arkadaşlar. Şehlistan'ın ayrımında ikili bir taksim görüyoruz ki başlık görüyoruz fakat bu iki başlığın üst kategorisi olarak da felsefe değil de hikmet tabirini kullanıyor bu da önemli bir husus neden hikmet tabirini kullanıyor? bu da felsefenin kabul edilebilecek yanları vardır ve bu anlamda hikmet onu temsil eden daha dini, İslami bir kavramdır Kur'an'da da geçen bir kavramdır Kur'an'da da bilgelik olarak zaten geçer onun için e, Hikmet diye felsefi ilimlere bakmak e, mümkündür. Şimdi arkadaşlar e, Şehristani'nin e, bu iki e, alt başlığını görelim. Şehristani felsefi ilimleri kavdi ve fiili olmak üzere e, ikiye arıyor. Bu e, yazarımızın da burada söylediği gibi filozofların Nazarî ilimler ve ameli ilimler şeklindeki ayrımına aslında doğrudan karşılık gelen bir şeydir. Hatırlayacaksınızdır İbn Sina bölümünde İbn Sina'nın felsefi ilimler anlayışı ile ilgili anlatmıştık iki ünite önce ya da üç ünite önce di, dokuzuncu ünitede galiba geçiyordu İbn Sina'nın felsefi ilimleri tasnifinde kullandığı kriter İslam felsefe tarihinde Çoğunluğun kabul ettiği bir tasniftir. Çoğunluğun kabul ettiği kriterlerdir. Ve hatırlayacaksanız yine bir tablo geçmişti orada. Tablomuzda da üç bölüm vardı. Birincisi mantık. Sonra nazari ilimler. Yani felsefenin nazari ayı ve nihayetinde de tablonun sağ üst köşesinde kalan küçük bir parça olarak ameli ilimler ki biz demokratik felsefe diyoruz. Yani nazari ilimler, teorik felsefe ki bu Şehrisani'nin ayrımında kavli felsefeye tekabül ediyor. Ve ikincisi ameli, ilumul ameliyye yani pratik felsefe. Bu da şehristani'nin tasnifinde arkadaşlar fiili felsefeye veya hikmet, fiili hikmete denk geliyor. Çünkü önce bu iki alanı i̇bn Sina felsefesinin iki alanıyla doğrudan eşleştirilmemiz mümkün. Ama içeriye ve bunların tanımlamasına baktığımızda, Çehristaneli'nin daha farklı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Yani doğrudan i̇bn Sinan'ın veya o gelenekte kabul edilen i̇bn Sinan'ın söylediğini ve gelenekten kabul ettiği şeyleri olduğu gibi tekrar etmiyor. Tabii ki farklı yaklaşımlar var. Şimdi bu yaklaşımlar neler? Onlara biraz bakalım. Kavli-i Hikmet, buradan biraz okumak istiyorum arkadaşlar. Kavli-i Hikmet şu, akleden kişinin tanım, ki bu mantıkta önemli bir şeydi arkadaşlar, kavramdır, tanım, hadve resmi yolu yolu. Akleden kişinin tanım ve akıl yürütme yoluyla aklettikleri ve ifade ettikleridir. Bu tanımdan kavli ya da akli Hikmet'in için böyle adlandırıldığı da anlaşılmaktadır. O akliidir çünkü Akletme yoluyla elde edilmektedir. Yani düşünülürdür. Aynı şekilde kavridir. Zira aktarılabilir. Bir başkasına sözlü olarak iletilebilirdir. Burada e, Şehri e, mantığın temel kavramlarını kullanıyor. E, insan aklının da e, akıl yürütme de kullandığı e, aşamaları, süreçleri içeren bir e, kriter kullandığını görüyoruz. İnsan öncelikle e, varlıkların adlarını bilir ve o adların yani kavramları bilir, kavramlara bir tanım yapar. Sahip olduğumuz zihnimizdeki bütün e, kavramların e, bir karşılığı vardır zihnimizde. Yani biz kalem dediğimizde, bilgisayar dediğimizde onun bir karşılığını zihnimizde oluştururuz, biliriz ve bu e, karşılığı olan e, kavramları bir araya getirip ne yaparız? Dil bilgisinde, nahirde, Arapçada, kremerde buna cümle diyoruz. Mantıkta da buna arkadaşlar önerme denir. Önermelerin alt şeyi e, kavramlardır. Kavramlar, tanımlar olan kavramlar. Biz tanımlar olan bu kavramları bir araya getirmek suretiyle önerme kurarız ve bunun ötesine geçip akıl yürütme yaparız. Önermeleri bir araya getirip kıyas yaparız yani. Tüme varım, e, kıyas yani bir şekilde istiddal yaparız. Bir yeticeğe varma. E, bu ise sözle, lafızla olan bir şeydir ve kavliidir. Bu anlamda da kullandığı malzeme doğrudan kavliidir. O sebeple Şehir-i Sani buna daha doğru olduğunu söylüyor. Fiili hikmet ise filozofun kemale ermesiyle yaptığı her türlü fiildir. Yani fiilin doğrudan kendisi, uygulama. Burası mesela filozofların pratik felsefe ayrımından ayrılmaktadır. Pratik felsefe şeyinden, tanımından ayrı bir ulum yapıyor burada şey çünkü e, e, bizim e, felsefe genelinde bir insanın da kullandığı e, ulumul ederken yani pratik ilimler veya e, er hikmetül ameliyye, pratik felsefede dediğimiz zaman insanların fiil ve davranışlarına e, tekabül eden e, bilgi olarak yani nihayetinde bir bilgidir. Her yani ne kadar e, günlük hayattaki insanların birbirleriyle ilişkilerindeki veya kendi nefsiyle ilgili ki ahlaktır bu. İlgili fiilleri, fiil ve davranışların e, davranışları konu alsa da nihayetinde nazari felsefe, teorik felsefe yani e, İslam felsefe geleneğinde o fiil ve davranışlarla ilgili bilgidir. Şehristani ise fiilin kendisini e, felsefe olarak görüyor. Yani burada e, önemli bir ayrım olduğunu söylememiz lazım. Şehristani e, demek ki filozofun kemale elme gayesiyle yaptığı her türlü fiil olduğunu düşünüyor fiil-i hikmetin. Şehri Sani bu tanımına bir ilave yaparak şunları kaydeder. Rezeli olan ilk tanrı mutlak gaye ve kemal olduğundan onun zatı dışında bir gaye için herhangi bir fiilde bulunması düşünülemez. Onun fiilindeki hikmet zatının kemaline tabi olarak vuklu bulur. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse şöyle söylenebilir. Onun fiilinde bulunan hikmet bir kemal elde etmesiyle elde etme gayesiyle değil, aksine onun sözü itibariyle kamil olması dolayısıyla ortaya çıkar. Kısacası hikmet, onun kemal sahibi olması dolayısıyla meydana gelir. İşte bu hikmetteki mutlak kemal mertebesidir. Oysa onun dışındakilerde yani insanların ve diğer yüce varlıkların, yani e, bu e, meleklük alemi oluyor, e, fiillerinde hikmet istenilen bir kemale ermek maksadıyla olur. Burada Tanrı'nın ki hikmet ile insanların ve diğer yaratılmışların e, fiillerindeki hikmetin birbiriyle farklı olduğunu şey söylüyor. İnsanlar için hikmet bir gaye ermek maksadıyla olur. Yani kemale ermek, yaratılış, e, asli yaratılış e, gayesine uygun yaşamak ve insanın e, akli ruhi e, kemaline yetkinliği elde etmesidir. Hikmet budur. Dolayısıyla e, fiili hikmetten şehri sahnenin da arkadaşlar e, insanın aslında yaratılış gayesine uygun e, olarak yaşamasıdır. Evet, şimdi bu e, iki ayrımı da kısaca gördük. E, burada bir iki sayfa daha, bir sayfa daha anlatıyor arkadaşlar. Bu kadarını ben yeterli olarak görüyorum. Şimdi bundan sonra e, başka bir Pasifimiz daha var, oraya geçeceğiz arkadaşlar. Ee, o pasife geçmeden, e, sayfa 89'da bu PD e, ve Kavli Hikmet ayrımı ile ilgili e, bir paragrafımız var, orayı da e, görelim. Ondan sonra sonraki başlığa geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada e, şöyle son olarak burada şöyle söylenebilir ki diye bir paragrafımız var. Oradan devam edelim. Burada Şehristaniye'nin nazari-kavli felsefeyi filozofların üç ilimle eşleştirdikleri gibi gördüğünü söylemek mümkün. Filozoflara göre nazari felsefe arkadaşlar fizik, metafizik ve matematik ilimlerden oluşmaktaydı. Şehristaniye'de nazari felsefeyi bu ilimlerin karşılığında kullanıyor. Yani pardon, kavli felsefe tabirini, şehz kavli felsefe tabirini filozofların nazari felsefe için kullandığı e, ilimlerin karşılığında kullanıyor. Dolayısıyla felsefenin bu kısmı e, bu disiplinlerin konularına ve meselelerine ayrılmaktadır arkadaşlar. Şehz-i de e, İbn Sina ve Farabi'deki gibi kavli felsefe ile nazari felsefe arasında bir örtüşme var. Ancak... Ancak e, şehristani'nin fiili felsefe dediği ile filozofların ameli felsefe yani kalatik felsefe dediği arasında yukarıda bahsettiğimiz e, gibi bir fark var. Nedir o fark? Buradan okuyayım. E, ancak o ameli fiili felsefeden de bahsetmekle birlikte bu felsefenin hangi ilim dallarını kapsadığı hakkında bir bilgi vermemektedir. Bir başka ifadeyle ameli fiili felsefenin yaygın bir şekilde alt şubeleri olarak gösterilen ahlak ve siyaset felsefelerine ya da ilimlerine temas etmemektedir. E, çünkü, neden etmiyor? Çünkü e, orada oradaki e, yetkinleşme Şehristani'nin e, kastettiği yetkinleşmeyi, kemale etmeyi e, içermiyor. Şehristani herhalde bundan dolayı e, şey için, e, kavriyi felsefenin hangi ilimlere tekabül ettiği hususunda bir şey söylemiyor. Muhtemelen bundan olduğunu söylemek mümkündür. Evet arkadaşlar, şimdi ben makaleyi böyle kendi içinde alt parçaları bölerek anlatıyorum. Çünkü farklı farklı konular var. Dolayısıyla üç, üçüncü konumuzu bitirmiş olduk. Bu makaledeki. Bu üç konu neydi? Öncelikle şehristaninin El-Milal ve Nihal'de yapmış olduğu Ehli Diyanet, Ehli heva ayrımıydı Ve ona göre filozofları nerede görüyor? Demiştik. Birinci meselemiz buydu. Yani i̇kinci meselemiz, e, hakikat bilgisini ulaştırması bakımından dinler ve e, felsefe ekollerini nasıl tasnif edebiliriz idi. İkinci e, sorumuzla başlığımız, alt başlığımız. İkinci meselemiz. Üçüncü meselemiz, e, felsefe nasıl tasnif edilebilir idi. Onu da şimdi gördük. Fiili ve kavli şeklinde ediyor. Tasnefi bu şekilde yapıyor son bir meselemiz kaldı arkadaşlar makalede o da filozofları kendi arasında tarihi ve coğrafi aileliği bakımından nasıl tasnif etmek mümkün buradaki şey önemli arkadaşlar burada daha ziyade tarihi ve coğrafi göre bir tasnif yapıyor yukarıda ise özellikle birinci ve ikinci bahsettiğimiz başlıklarda ise Filozofları e, sahip oldukları görüşler bakımından yani mesela birinci başlıkta Ehli Heva grubunda görüyor dedik. Neydi Ehli Heva? Bir otoriteye bağlı olmaksızın bir takım konularda görüş beyan etmek e, manasına geliyordu. Bu anlamda fil felsefe filozoflar nübüvvetten e, aykırı bir gruptur. Nübüvvetten ayrı bir gruptur. Nübüvete de dolayısıyla aykırı ve muhalif bir yerde onları de değerlendiriyordu. E, hak dinleri dışında onları görüyordu. İkincisinde ise yine filozofları başka bir açıdan sahip oldukları bilgilerin hakikate ulaştırılması bakımından ele almıştı ki her üç felsefe ekonomide şeye göre, şehristaneye göre hakikate ulaştırma durumları söz konusu olamaz. Şimdi onlar Şeyler materyalist, pardon sofistler tabiatçılar ve materyalistli şeyler, metafizikçiler. Orada üç felsefe grubundan bahsetti. Üç e, filozof grubundan affedersiniz bahsetti ve her üçünün de e, hakikate götüren bilgi bakımından eksiklikleri bulunmaktaydı. O sebep bu anlamda filozoflar e, Sabi'lik, e, Mecusilik Yehudi'lik, Hristiyanlık ve İslamla bu karşısında daha alt bir kategoride kalıyordu ve hepsinin listesinde İslam dini ve onu temsil eden e, kelam ve dolayısıyla doğrudan de kelamı tüm bu e, kriterleri kabul eden ve hakikate ulaştıran en doğru e, çizgi ve yöntem olmaktadır. Şimdi bu son e, geldiğimiz başlıkta ise filozofları daha ziyade tarihi e, aileleri ve coğrafi aileleri bakımından tasnif ettiğini görüyoruz. E, burada İslam filozoflarına çok fazla bir yer ayrılmadığını da söylememiz mümkün. Şimdi arkadaşlar bu e, e, son meselemizde e, yanılmıyorsam dört filozof grubu göreceğiz. Şöyle bir bakıyorum aşağıya. Evet, üç, üç grup var arkadaşlar. Yanlış söyledik. Ee, üç grup var. Üç grup en e, uzun, ayrıntılı ve İslam da Kısmen geçtiği yer burası olacak. Şimdi bunları görelim. Ee, Şehristani e, arkadaşlar, e, bizim tabakat eserleri dediğimiz e, tarihteki e, medeniyetlerin e, Bilimlere katkısını inceleyen bazı eserler var, ee, geçmiş milletleri, farklı kriterlere tabi tutan bu eserlerde yani coğrafi ondan sonra bilime katkısı olması ya da olmaması bakımından gibi böyle kriterlere tabi tutan bu eserlerde daha çok Müslümanların en çok iletişim içinde olduğu medeniyetler ve oradaki bilimler ve bilgeler muhatap alınır. Şehiristani burada üç şeyden bahsediyor. Birincisi Hint coğrafyası ve Hindistan'daki e, Hint coğrafyasındaki e, filozoflar, bilgeler. E, ikincisi Arap. Arap filozofları, artık burada İslam filozoflarını kastetmiyor. İslam öncesi e, Arapları kastediyor. E, ve üçüncüsü de Yunanlı ve Latin. Yani burada Latin derken e, aslında oradan e, Yunanlı ve Yunan sonrasındaki Roma dönemi filozoflarını e, kastederek. Şimdi bir ve ikinciye bakalım. E, burada Şehristani arkadaşlar Hint coğrafyasındaki e, bilgeleri kastediyor ki burada e, muhtemelen kastettiği da gibi e, isimlerdir. Şehristani bunların aslında e, bir nebevi kökene ve kaynağa dayanmadığını fakat bununla birlikte ee, Nebihiyet'in söz söylediği konularda görüşler ortaya e, koyan gruplar olduğunu e, söylüyor. Mesela bu anlamda özellikle Hint e, şeyleri, Hint dinleri daha sonra bunlar tabii din oluyor ama Şehidistani Bunlar arkadaşlar e, din çerçevesinde bakmıyor. Bunu daha en başta söylemiştim. Şehidistani'nin genel anlamda dinler tarihi kaynaklarıyla e, uyuşmayan bir iki şeyden bir tanesi bu. Bunlar bir din tabi, dine dönüşüyor bunlar daha sonra. Fakat Şehrisani bunları nübüvvete dayanmayan şeyler olarak, ekoller olarak sayıyor. Bizim İslam, kelam eserlerinde arkadaşlar bu Brahmanlar, yani Berahime özellikle çok sık geçen bir grup. Ve çoğunlukla da bunların peygamberliği inkar ettikleri şeklinde bunlardan alıntı yapılır. Yani peygamberlikle ilgili bölümlerde kelam eserlerini çok sık bunlara atıf yapılır. Dolayısıyla bu hükme Hint genel itibariyle bunların en önemli özelliği arkadaşlar peygamberlik düşüncesini, peygamberlik fikrini kabul etmemeleridir. Bununla birlikte bunlar arasında dehriye ve dualizmi de sayıyor şey şehir Fakat arkadaşlar burada bir tanesi daha ön plana çıkıyor, ondan söyleyeyim. O da e, Burhmanlar veya bizim kaynaklardaki geçen adıyla Berahime. Evet, e, isimler çok burada önemli değil. Şimdi ikinci grup Arap filozofları e, adlı grup. E, burada e, İslam öncesi dönemde Arap coğrafyasında e, yaşamış bilge şahsiyetleri e, kastediyor. ediyor. Bunlar. Her ne kadar bir böyle bilim e, üretmelerde e, bunların yani muhtemelen burada kastettiği Lokman Elekim e, gibi e, kimseler veya da isim bazıları isimden geçmiyor özelliklerinden bahsediyor e, ve dolayısıyla bunların da nüvveti kabul etmiş olacağı e, fikri var e, şeyde e, şehristani bunlar dediğimiz gibi İslam öncesi ee, çok uzun bir zaman tabi yani Hz. İsmail'den, Hz. Peygamber dönemine kadar gelen e, bir süreçten bahsediyoruz yani 2000 yıldan fazla bir süre e, Arap coğrafyasında yaşamış olan e, bir takım bilgeler var saniye göre. Bunlar onlar. Ükeme Arap dediği onlar. Yani İslam dönemindeki e, Müslüman filozoflar filan değil. Burada e, Arap filozoflar dediği bunlar arkadaşlar. Üçüncü grup eee ...Milat öncesinde yaşayan Yunanlı e, filozoflar ve daha sonra e, Roma İmparatorluğu döneminde e, gerek Roma, İtalya merkezi ve gerekse özellikle e, Anadolu ki klasik kaynaklarda, kadim kaynaklarda bir e, Rum, yani Diyarı Rum denilen yer Anadolu'ya atıf yapılır. E, Milattan sonraki dönemler e, çok daha sonra... İslam Dönemi kaynaklarında, Selçuklular Dönemi, Osmanlı kaynaklarında hep Rum, Anadolu'dur. Dolayısıyla neden? Çünkü Roma İmparatorluğu'nun yüzyıllarca hakim olduğu bir bölgedir Roma'nın ve daha sonra da bir bölündükten sonra Bizans'ın. Burada M.Ö. Yunanlı filozoflar, M.Ö. 7., 6., 5., 4. asırda isimleri geçen bu dönemin filozofları ve daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu, Suriye, Irak, işte kısmen İran, Mısır bu bölgeleri kapsayan Roma coğrafyası ve bu coğrafyada yaşamış filozoflar düşüncü grup ve en ağırlıklı olarak onun da yer verdiği şey bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlar kim ve ne söylüyorlar kısaca onlara bakalım. Şimdi bunlar arkadaşlar öncelikle Tarihi sıralama itibariyle Milat öncesi Yunan filozoflarla başlıyor. Üç grup var bu. Üçüncü grubun altında üç grup var. Kadim filozoflar yani Milat öncesi Yunanlı filozoflar diyebiliriz bunlara. Özellikle de bunların önemli bir kısmı Sokrates öncesinde yaşayan isimler ki bizim felsefe tarihinde Presokrat filozoflar denilir. Yani Sokrat öncesi filozoflar. Bunlar felsefe tarihinde adlarını duyuyoruz. Hades, Anaxagoras Aneximenes, Empedokles, Pisagor'dan oluşmaktadır. Büyük çoğunluğu bunlar. Ee, sonra Sokrates geliyor ve bir de Sokrates'in öğrencisi Platon geliyor. Onun kadim filozoflar dediği şey bu. Bunu Aristoteles'te durduruyor. Ee, Aristoteles'i ee, bir sonraki başlıkta alıyor ki burada makalemiz çok fazla onlara girmemiş B maddesinde. Demek ki arkadaşlar, Yunanlı filozoflar, Roma'da filozoflar dediğimiz zaman 3 bölümde ele alacağız kendi arasında ve bu 3 bölümün birincisi de e, antik Yunanlı filozoflar süreci ve e, bunlar da e, Platon'a kadar olan filozoflar. Platon'la neden durduruyor e, süreci? Bu kasıtlı bir şey. Çünkü e, Platon'dan sonra Aristoteles'in e, aslında... Ee, felsefede yeni bir çığın açtığı anlayışı vardır İslam kaynaklarının çoğunda. Ee, Şehir İslami'de bu kanaatte. Aristoteles onun için e, ayrı tutuyor ve Platon'dan e, onu ayrı yazıyor. Dolayısıyla ayrı e, sayıyor. Ee, Platonla Aristoteles'te başlayan ki Aristoteles'in e, yaşadığı yüzyılda M.Ö. 4. asırdır. 4. asırdan başlayıp e, İslam dönemine kadar olan uzun bir dönem. E, daha önceki derslerde Söylemiştim arkadaşlar, yeni Eflatuncu e, felsefe dediğimiz bir felsefe ekoli gelişecekti daha sonra, milat sonrası. E, o anlamda B grubu, burada kısaca geçiyor, ben e, bir iki cümle ek yapayım ona. Bu arkadaşlar, müteahiron dediği Aristoteles başlıyor. Peripatetikler, Aristotelesçiler e, arkadaşlar. Aristoteles'in yolunu takip edenler, yani bu ikisi aynı şey aslında, Peripatetikler ve Aristotelesçiler. Bu tek olacak. Stoacılar. Burada bir de yeni Efe denilebilir. Herhalde o denilmek istenmişti. De bir yanlışlık var galiba. Dolayısıyla Müt'i dediğimiz şeyler arkadaşlar. Aristoteles'te başlayan bir çizgi ve bunlar daha İslam dönemine kadar geliyor. En uzun dönemi kapsayan bu B maddesi. Ve C maddesi de Felasifetül İslam arkadaşlar. Burada dikkat çekici bir şey. Sizlerin de farkında olduğunuz şeydir diye düşünüyorum. İslam filozoflarını e, nereye konumlandırıyor şey? Yani onlara ayrı bir başlık açmıyor. E, Yunan filozoflarını e, Yunan ve Roma filozoflar e, kategorisinde değerlendiriyor. Bu anlamda e, ilginç bir e, şey. şey saniyenin yaklaşımı. E, burada özellikle e, Hacan filozofları tabirini kullanıyor bir de. Özellikle e, İran coğrafyasında yaşayan filozoflardan hareketle ve tabii bununla birlikte İslam dönemindeki filozofları da e, buraya dahil etmiş oluyor. Şimdi arkadaşımız bunların isimlerini aklımızda tutalım mı dedi. E, herhalde üçün ana maddesini kastediyorsunuz. Isimler şöyle diyelim. E, bu üç maddeyi bilelim. Ana, ana maddeleri Hint, Arap ve Yunanlı Romalı filozoflar. Bir bu birincisi. ikincisi, üçüncü maddemizin alt gruplarını da e, bilelim. E, ana itibariyle. Yani Kudema, Miteahirun, Felasefetur İslam. Bunları bilelim. Bir de A maddesinde kim var orada? Sokrates, Platon. Öyle e, bilseniz yeter. B maddesinde de Aristoteles ve Aristotelesçiler. E, bu kadarı kafidir. Evet, şimdi demek ki e, Şehir-i Saniye'nin felsefe, yani tarihi e, algısını da bir anlamda ortaya koymuş oldu bu şey. E, dolayısıyla e, çok geniş bir coğrafyayı içine alan bir felsefe tarihi e, şey var perspektifi var Hintten e, Yunan e, ve Arap coğrafyasına kadar geniş bir coğrafya ve M.Ö. 7. asırdan başlayıp da kendi dönemine kadar e, olan bir e, tarih. Tabii ki e, şehristanın amacı bizim diğer tabakat kitaplarında e, gördüğümüz, mesela İbnül Kıfti'de, İbn-i Nebiyyus e, gördüğümüz gibi kapsamlı bir e, tıp veya felsefe tarihi veya filozoflar tarihi ortaya koymak değil. E, burada genel fotoğrafı kaçırmamak lazım. Biz daha çok bu eserde, bu makalede, El Milal ve Nihal adlı eserde hareket şey, samimi görüşlerine baktık. Bu eserdeki bakış açısına göre filozoflar İslam filozoflarının da içinde olduğu genel büyük filozoflar grubu ehli hevanın altında yer alıyor. Burası önemli bir şey. Dolayısıyla burada İslam'ın maksadını, felsefe tarihi ve filozoflar antolojisi ortaya koymak olmadığı için genel resimde nerede durduğu önemli. Onun için de eser bir mezhepler tarihi ve dinler tarihi eseri olduğu için de çok ayrıntılı bir e, filozoflar tarihi burada yok. Dolayısıyla e, genel onun e, algısı, perspektifi içerisinde filozofların nerede durduğunu bu son dördüncü meselemizde gördük arkadaşlar. Kısacası e, filozoflar ehli hevanın altında yer alan bir grup ve onlar da kendi içinde alt gruplara ayrılıyor. E, Hint, Arap Yunan. Bunlar da yine e, üçüncü madde yani Yunan ve Roma e, filozofları da kendi içerisinde altı gruplara ayırıyor. Bu şekilde şeyi bitirmiş olduk arkadaşlar. E, makalemizi. E, bu makaleyi çalışırken dediğim gibi bu dört filozoflar Ehli Heva'ya dahildi. Yukarıda ta ilk sayfalarda söyledik. Ehli Heva e, üç grup var. Bir filozoflar ikincisi e, şeyler e, Sabiiler bir de Brahmanlar vardı. Berahime. Dolayısıyla filozoflar e, ehli hevanın altında yer alıyordu. En başta. Yani bu son e, gördüğümüz dört şey son gördüğümüz üç grup var ya. Filozoflarla ilgili üç grup. Bu üç grubun başlığı felasifeli. Felasifenin de üstündeki başlık ehli hevadır. E, şimdi arkadaşlar şey diyordum arkadaşların sorusu gelirken e, makaleye çalışırken bu benim ayırdığım dört alt başlığa göre bakarsanız daha faydalı olabilir. O dört alt başlıkta da özellikle maddelendirdik, ön plana çıkan yerler oldu. Oralara yine bakarsanız genel bir perspektif kazandırır bize makale. Yani hem sınav için rahat olabilecek hem de genel anlamda Şehristan'a nasıl bakıyor, yani genel bakışı nedir? Genel bir e, kanaat bu şekilde çıkmış oldu. Ya, Medya Hanım artık e, bir daha tekrar etmeyeyim diyemedim ama çünkü baya bir... 3-4 defa tekrar ettik. E, Merak alın size soruya cevap verin. Öncelikle e, şey diyorsunuz, yukarıda hakikati ulaştıran bilgi bakımından filozoflar nerede kalıyor sorusunun cevabı e, şey, e, Farah ve 3. gruptaydılar. Yani el ilahiyum metafizikçi filozoflar arasındaydı. Evet, e, şimdi e, Ders 9'da mı dedik, ben hatırlayamıyorum sanki 6'daydık, ee, bir hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, benim aklımda 7 kaldı, ben de onun için bir... Arkadaşlar aradılar, e, mesaj attılar, öyle 6 e, olduğunu e, şey yaptık. Yani 7 diye hatırlıyorum ama... E, 21 bin lira hatırlıyorum, öyle dedik mi hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar, sonraki iki dersimiz, bu hafta ders yapamayacağız, Cuma günü yapamıyoruz. 26 Aralık'ta normal saatinde yapacağız dersi. Sonra da 27 Aralık'ta 14. ünite yapacağız. Şeyle ilgili varsa sorularınız, vaktimiz var biraz daha. makale ile ilgili. Evet, aynen öyle Betül Hanım dediğiniz gibidir. Doğru anlamışsınız. Sorular varsa arkadaşlar alalım. Yoksa az önceki arkadaşımızın soruları şeyine bir tekrar etmiş olalım o zaman. Hanım Hanım'dı galiba. Şimdi arkadaşlar ben makaleyi 4 başlıkta Anlattım sizlere birinci başlık. Aslında şöyle diyelim başlıkları geçmeden önce şehitlerin üç tane eseri var. Onları, bir, onları da ayrıca bir not alalım arkadaşlar. Emirler ve Nihal, Nihaiyetulikdam, Filikelam ve bir de e, Kitabul Musaara. Her üç eserin her üç eserin özelliğinden bahsettim. Ondan sonra 4 e, bölümde incelidik makaleyi. Birinci bölümde Şehrisani'nin Elmilal ve Nihal'inde insan topluluklarını, geçmiş ümmetleri nasıl tasnif ettiğini, hangi kriteri göre tasnif edip incelediğini gördük. Onun kullandığı kriter insanların dinlerine ve görüşlerine göre bir tasnifti kriteri ve buna göre de ikiye ayrıldı. şey ehli diyanat dedi, din-ihli bir de ehli i heva dedi sonra her iki grubunu kendi altında ikiye ayırmıştık dolayısıyla birinci olarak o meseleyi inceleyelim, ikinci olarak hakikate ulaştırması bakımından dinler ve felsefe ekolleri nasıl tasnif edilebilir burada da altıya ayırmıştık arkadaşlar bunların birincisi sofistler, ikincisi Tabiatçılar, üçüncüsü metafizikçi filozoflardı ki Farabi ve İbn Sina gibi filozofların görüşleri de o gruba gidiyordu, üçüncü gruba. Sonra dördüncü olarak Sabi'ler, beşinci olarak Meclusi, Yahudi ve Hristiyanlar, altıncı olarak da İslam. Bu neye göreydi bu kriter? Elimizdeki bilgi, bilgiyle ilgili temel bizim kriterlerimiz nedir? Üç bilgiye ulaşmada üç yöntem var. Ak akli bilgi, e, hakikati bilgisayarınızı götürecek Üç bilgi türü var, akli bilgi duyu bilgisi ve bir de vahiy. E, bu üç e, bilgi türüne göre dinler ve felsefeler nerede duruyor? Soru buydu. Buna göre altı madde dedik. Ve orayı bitirdik. Sonra üçüncü olarak e, şeyi inceledik arkadaşlar. Şehrisani'nin e, felsefe tasnifini. E, burada da örtüle çıkan akli ve kavli pardon kavli ve fiili e, şeydir. Şehrisani'nin bu taslifinde yani Altında çok akademik, entelektüel, yani konular biraz az orada. Fazla ben uzatmak istemedim. Kavdi ve fiili hikmet. Yani bunun da filozofların nazari ve ameli e, hikmet, ameli felsefe, yani nazari ve ameli felsefe ayrılmaya tekabül ettiğini fakat özellikle ameli felsefenin, e, filozofların ameli felsefe ile kastettiklerinin ee, Şehristane'nin fiili hikmetle kastettiğiyle mukayese edildiğinde ikisinin birbirinden farklı olduğunu gördük. Yani benzerlikler ve farklılıklar üzerinden inceledik ve son olarak da e, filozofları arkadaşlar e, filozofları nasıl e, hastif ettik o maddede? Tarihi ve coğrafi aidiyetlerine göre. Buna da göre de üç grup e, ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Evet. E, yaklaşık 20 geçe galiba başladık arkadaşlar. Bir 5-10 dakika daha e, bakabiliriz. Tek evet, sorulardan hızlı bir bakalım diye. Şimdi arkadaşlar insanın inancı veya düşüncesi ya başkasından istifade edilirken düşüncesiyle görüşü ve varlık bulur. Bu e, olması lazım bir kere. Dolayısıyla e, A maddesi gibi duruyor cevap. Başkasından istifade etmekle taklit aynı anlama gelir. Hayır. Gerçek bir doğru bile olsa başkasının düşüncesine itibar etmeyendir. Şerif hükümleri kabul edenler fakir hükümleri de kabul ederler. Kim hükümler dâhçıdır? İkisinden emin olamadım arkadaşlar. köşta bir e, iki dakika ben bakayım tekrar e, Bir arkadaşlar. Bir iki dakikanızı alayım. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? 5'in <gülüyor> ee, olduğu şık olacak. Ee, çünkü ki filozoflar bilatçı olarak kabul ediyor. Ee, dolayısıyla 5. şeyin olduğu cevap olacak. Dolayısıyla 1 ve 2'yi eledik. Yani A ve B'yi. Bunun dışında ya, soru doğru yansıtmaz değil, yansıtır eee şey sand yansıtır. E, E de değil. Çünkü şey de var. Bir ışık daha buradaki şeylerden bir tanesi daha var. Ben arkadaşlar 1 ve 5 diye bir şık yok zaten? 5'in e, olduğu bir şık olacak. A ve B'yi eliyoruz. E'yi de eliyoruz çünkü e, arkadaşlar benim e, yukarıdaki bilgilerden hatırladığım kadarıyla üçüncü eee şıkta var. Ama 2'de var mı emin olamadım. Yani 2 5 ya da 3 5. Dolayısıyla cevap e, C ve D şıklarından birisi olması lazım. Bir yukarıdan notlara bir bakmak lazım. başka bir soru varsa arkadaşlar ee, bakabiliriz yani 2-5 olması lazım arkadaşlar bunu sanki öyle Evet arkadaşlar. Buna ben tekrar bakarım ama 2.5 5 olsa gerek. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Sorunuz varsa başka bir konuda bu konularda alalım. Yoksa kapatalım dersi. Şey de arkadaşlar son derste, yüzde derste bu sorularla ilgili daha şey olabilir soruları orada burada takıldığımız soruları bakabiliriz. Daha önce de bir tane de takılmıştık hatırlamıyorum hangisi olduğunu İbn Sina ile ilgili bir soru sormuşsunuz. Onu da bir daha hatırlatırsınız Orada bakarız yine. Evet şimdi o zaman arkadaşlar başka soru yok. Size hayırlı akşamlar diyorum arkadaşlar 26 Aralık Cuma akşam inşallah 13. ünitede devam edeceğiz. 2027 20. görüşmek üzere. Hepinize gün akşamlar diliyorum.